Allah'tan rica ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. İna alhamdulillahi ve nasla aynu ve nasla ofru ve nasuzullahi min ve min siyate amalina. Men yehte Allahu falamuzillala ve men yudlil falahadila. Ve işhedu anla ilahi illallah wahdhu la shirkila ve işhedu an muhammedan abduhu ve rasulu. Amma bat fain astgal hadis kitab Allah ve khair alhidi hadi muhammedin sallahu alaihi sallam ve şer al umurı muhtesatı ha ve küle muhtesetin bidâ ve küle bidâte zâllâ ve küle zâllâte finnâr. Şimdiye kadar 8 hafta boyunca elhamdülillah ehli sünnet ve cemaatin menhecini ana hatlarıyla işlemiş bulunduk. Bugün de Allah izin verirse ehli sünnet ve cemaatin menhecini genel olarak özetleyeceğiz ve günümüzde. Karşılaştığımız meselelerde, Ehl-i Sünnet ve Cemaatin menhecine göre tavrımızın ne olmasa gerektiğini tayin etmeye çalışacağız. Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri, Allah hepsinden razı olsun. Onlarla birlikte hiç sapmadan, teori ve pratikte onların yolunu takip edenlerin oluşturduğu topluluktur. Bu kimseler, din ile ilgili tüm ilimlerini Kitap ve sünnetten almışlar ve hiçbir zaman akıl, mantık, şahsi görüş, nefsi arzu, cezbe, keşif veya buna benzeri şeyleri ön plana çıkarmamışlardır. Kitap ve sünnete ters düşmemek için de ellerinden gelen tüm gayreti göstermişlerdir. Kur'an, sünnet ve ümmetin icmasına bağlı olan herkes ehli sünnet vel cemaatten sayılır. Korunması, muhafaza edilmesi gerekli olan temel prensipler bunlardır. Bunların dışındaki herhangi bir şeyin korunma altına alınması söz konusu değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiç kimsenin söz veya görüşünü kesin kabul etmek diye bir zorunluluk yoktur. İmamların, alimlerin görüşleri hiçbir zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine tercih edilmez. İçtihadi meseleler kabul veya ret edilmeden önce, Kitap, sünnet ve selefi salihinin fıkhıyla, onların anlayışıyla karşılaştırılıp, tahlil edildikten sonra karara bağlanır. Birlik olup cemaatleşmenin, ehli sünnet ve cemaatin temel hedefi olması sebebiyle, onlar, kitap, sünnet ve ümmetin icmasıyla konulmuş temel ilkelere bağlı kalarak, dünya ve ahiret mutluluğunu temin edici bir birlikteliği, beraberliği esas almışlardır. Ehlü Sünnet ve Cemaatin bu tarif edilen dışında uydurma ve yakıştırma başka bir adı yoktur. Bir ehli kendilerine imtiyaz sağlamak için zaman zaman ehli Sünnet'e bazı batıl isimler yakıştırmışlar. Bazen de başkalarının takmış olduğu isimleri kabullenmişlerdir. Buna rağmen takmış oldukları isimlerde devamlılık sağlayamamışlardır. İbn Abdilberden Allah rahmet eylesi gelen bir rivayete göre günün birinde adamın biri İmam Malik'in yanına gelerek soracağım bir mesele hakkında seni hüccet yapmak istiyorum dedi. İmam Malik bundan Allah'a sığınırım sor dedi. O da ehli sünnet kime denir diye sordu. İmam Malik de cevabın cehmiye, kaderiyye ve rafiziye gibi takma adlarla tanınmayanlardır dedi. Yani bunların dışında olanlardır dedi. İmam Malik'in getirmiş olduğu bu sınırlandırmayla sorulan sorunun dışında Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in başkaca bilinen bir adı yoktur. Aleykümselamu rehmatullah. Bu sebeple Ehl-i Sünnet ve Cemaat belli bir kabile, aşiret, hizip veya cemaate munhasır kalmadan kitleler halinde veya fert fert birçok beldeye dağılmışlardır. Bunlar arasında muhaddisler, fakihler, zahitler, mücahitler, Sabırlı davetçiler, avamdan olan muhallitler ve siyasetçiler bulunmaktadır. İmam Nevevi Allah rahmet eylesin şöyle der: "Öyle sanıyorum ki ehli sünnet ve cemaat farklı gruplar içinde bulunan müminlerdir. Onların bir arada bulunması şart değildir. Kimisi hadisçi, kimisi zahit, kimisi cesur mücahid, kimisi fakih, kimisi de davetçi olarak değişik bölgelere dağılmışlardır." ehl sünnet ve cemaati çevreleyen bu geniş kitlenin merci makamı ve sabit kaynağı, kitap, sünnet ve selefin fıkı olmuştur. Kaynağa olan uzaklık veya yakınlık göz önüne alındığında, kitle ve fertlerin bu kaynaktan istifade etme durumları farklılık göstermiştir. Bunların kimisi sünnet-i çok bilerken, kimisi az, kimisi bir kısmını, kimisi de diğer kısmını bilmekle birbirlerini tamamlamışlar teori ve pratikte bir bütün olarak bir noktada birleşmişlerdir. ehli sünnet vel cemaatin, akaid, ibadet, strateji, görüş, niyet ve siyaset gibi konulardaki temel dayanağı Kur'an ve sünnet olmuştur. Alim ve imamları bu dini koruma hususunda nübüvvetin gereklerini yerine getirmekle yükümlü oldukları için, ilmi ve ameli meselelerde iştihat yaparlarken hakkı elden bırakmamışlardır. Aleykümselam ve Rahmetullah ehl sünnet vel cemaat de beşer olmaları hasebiyle tıpkı diğer insanlar gibi değişik yapı ve karakterlere sahiptirler. Bunların içinde adalet, züht, sabır ve takva sahibi kimseler çıktığı gibi zalim ve günahkar kimseler de çıkmaktadır. Yine de diğer fırka ve cemaatlere nispeten onların ehli sünnet vel cemaatin iyileri çok, kötüleri ise az olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin bu dini koruyacağına dair sözü vardır. Bu dine gereği gibi bağlı olan yegane kitle ehli sünnet vel cemaat olduğuna göre kıyamete kadar Allah'ın yardım vaadine mazhar olanlar da bunlardan başkası olamaz. Bunlardan bir kısmı kalem ve dilleriyle, diğer kısmı da mal ve canlarıyla bu davaya gönül vermişlerdir. Aralarında herhangi bir anlaşmazlık baş gösterdiğinde Ehli sünnet ve cemaatin yapacağı tek şey hemen bir araya gelip dinin direği olarak aralarındaki birlik, beraberlik ve sevgi, muhabbet tohumlarını yeniden yeşertmeye çalışmaktır. Ehli sünnet ve cemaat ahlaki ve ameli olarak parlak bir geçmişe sahip olmak olmasıyla diğer fırkalardan ayrılır. Bu cemaat Allah'ın özellikle kendilerine vermiş olduğu ilim ve hidayet mirasına sahip çıkarak onu zafa uğratmaz. Zira Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam nübüvvet görevini ilim ve hidayetin yanında akli ve nakli delillerle ifa etmiştir. Herhangi bir karşılık beklemeden insanlara iyilik yapıp şefkat göstermiştir. Onlardan gelen eziyetlere karşı da sabretmiş, tahammül göstermiş, hilimli davranmıştır. Ehli sünnet ve cemaat kendisi hakka bağlı olduğu gibi Başkasını da Hakk'a davet eder. Aleykümselam ve Bu konuda da büyük bir mücadele verir. İnsanların menfaati ve onların doğru yola gelmesi için malını ve canını ortaya koyar. Bu yolda maruz kalacağı eziyetlere karşı da sabır gösterir. Kötülük ve hataları görmezlikten gelir. Herkesin iyiliği için dua eder, onları sever. Kamil imanın güzel ahlak sahiplerinde olduğunu bildiği için Allah'ın sevmediği kötü ve yerilmiş ahlaktan kaçınır onun sevip razı olduğu güzel ahlaka sahip çıkar. Ehli sünnet ve cemaat, insanlık aleminde en hayırlı olan ümmete mensup olmaz sebebiyle, iyiliği emretme ve kötülükten yasaklama görevini üstlenmiştir. Bunu yaparken de, önemi ortada olan cemaatleşmeyi, fertler arasındaki ahengi sağlamayı, meydana gelebilecek ihtilafları ortadan kaldırmayı, ve buna benzer hükümlülükleri yerine getirmeyi ihmal etmemişlerdir. Onlar ilahi emirlerin gereği olarak ilim, davet, cihat ve cemaati koruma emanetine sahip çıkarken nefsani arzulardan, adetlerden ve her türlü mezhep, ırk, kabile, hizip ve tarikat tahsuslarından uzak kalmışlardır. Böylece dış etkenlere iltifat etmeyerek tam bir ahenk içerisinde birbirleriyle kenetlenmişlerdir. Zaten işin esası da budur. Hiçbir beşeri bağ Allah'la olan bağın önüne geçemez. Allah'a itaat edene saygı gösterilir. Asi olana ise hiçbir zaman saygı gösterilmez. Ehli sünnet ve cemaat kabilecilik, hemşehricilik, kavimcilik, mezhepçilik ve hizipçilik gibi cahiliye tasuplarından uzak bir şekilde hakkın peşinde giderek kitle ve fertleri bu düşünceye davet etmişlerdir. Onların yegane kriterleri, yegane ölçüleri din ve takva olmuştur. Fertler arasında yegane tercih sebebi de Allah yolunda gösterilen takvadır. Bunun dışındaki değerler sahiplerine hiçbir surette diğerleri aleyhine bir imtiyaz sağlamaz. Zira Allah azze ve celle Allah katında en hayırlı olanınız en takvalı olanınızdır. Kaydesini insanlar arasında bir ölçü Tayin etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Ehli sünnet ve cemaat ittifak ederek bu gibi temel ilkelere, prensiplere bağlı kalmışlardır. Muhalif olan cemaat ve zümreler ise nispet oranına göre farklılık göstermişlerdir. Genel kaygeler şunlardır: Ehli sünnet ve cemaatin Allah'ın sıfatları hakkındaki inançları, akideleri, keyfiyet belirtmeden ispat ve iptal etmeden tenzihten ibarettir. Kur'an'ın mahluk olmayıp Allah'ın kelamı olduğuna itikad ederler. Dünyadayken hiç kimsenin Allah Teala'yı göremeyeceğine inan inanırlar. Onlar, müminlerin cennette Allah Teala'yı görecekleri hususunda ittifak etmişlerdir. Kabir fitnesi, kabir azabı ve nimetleri, ruh ve cesetlerin dönüşü, mizan, neşir, havuz, sırat ve şefaat gibi ölümden sonra gerçekleşeceği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından haber verilen bu olayların tümüne iman ederler. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, O'nun ilminin kadim olduğuna, levh-i mahfuzun varlığına, O'nun nüfuzlu meşiyet ve her şeyi kapsayan kudretine inanırlar. O hem kulların hem de onların fiillerinin yaratıcısıdır. Ancak Allah Azze ve Celle herkesi kendisine ve peygamberine itaat etmeye davet eder. Asi olmaktan da yasaklar. Kendisine ve Rasulen'e itaat edenleri sever ve onlardan razı olur. Kafirleri sevmez, fasıklardan da razı olmaz. Hiçbir zaman fuhşu, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Kulların kührü tercih etmelerine rıza göstermez. Bozgunculuğu da hiç sevmez. Ehli sünnete göre iman söz ve ameldir. Duruma göre de artar veya eksilir. İmanın şubeleri ve temel ilkeleri vardır. Temel ilkeler muhafaza edildiği sürece imana zarar gelmez. Onlar bir kimseyi günah işledi diye tekfir etmezler. Çünkü imanın temeli sarsılmadığı müddetçe azap ve sevap o kişide bir arada bulunabilir. Kesin bir delil olmadan muayyen bir şahsa azap veya sevabı yakıştırmazlar. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın sahabelerine, ehli beytine, harem-i şeriflerine saygı ve sevgi beslerler. Peygamberlerin haricinde hiç kimsenin masum olmadığına inanırlar. Evliyanın kerametlerine, Allah'ın izniyle kendilerinden sudur eden olağanüstü olaylara inanırlar. Ehli sünnete göre kelime-i şahdet getirseler dahi dinden çıkanlarla savaşmak gerekir. İslamı korumak ve yaşatmak için. İyi ya da kötü olmasına bakmadan emirleriyle birlikte cihada çıkarlar. Onlar kendisinde ihtilaflı olan meselelerde Selefi Salih'in geniş davrandığı işlerde değişik görüş beyan ederek iştihatta bulunmayı kabul ederler. Bunlar muhaliflerinin sapıklığa düşmediği meselelerdir. Mesela sahabeler arasında tartışmaya sebep olan Miraç Gecesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini görüp görmediği meselesi. Dört temel direğin yani namaz, oruç, zekat ve hac gibi bunlardan birini terk edenin tekfirindeki meşhur ihtilaf, Osman ve Ali radıyallahu anhum'dan hangisinin daha üstün olduğu hakkındaki ihtilafta olduğu gibi. Sapıklığın, ihtilafın, ehli bidatın ehli sünnete karşı tavır almasının yegane sebep ve unsurları cehalet, zulüm ve haddi aşmaktır. Bidatin çıkış sebebi İhtiyat ve muhalefet etme zeminli müsait olduğu meselelerde şahısları ön plana çıkararak taassup gösterip hatta aşmak zan ve nefsi arzularla hükmetmektir. Böyle bir tutum ve davranış zaman içerisinde birbirine zıt ve değişik görüşlerin artmasına, ağır çekişmelere, bölücülüğe, husumet ve düşmanlıkların oluşmasına sebep olmuştur. Bidat tefrit, cehalet, nefsi arzular ve isyan gibi unsurlarla hakkın dışına çıkmış Günah olmayan şeyleri günah, iyi olmayan şeyleri de iyi gibi göstermişlerdir. Daha sonra da hata ile bile bile günah işleme arasında herhangi bir fark olmadığını söyleyerek kendilerine karşı olanları günahkar ilan etmişlerdir. Kendilerine göre bazı prensipler ortaya koymuşlar ve böylece ümmet arasında tefrikaya neden olmuşlardır. Neticede de ehli sünnet vel cemaati tekfir, tefsik yani onları kafir ve fasık olmakla suçlamaya başlamışlardır. Bununla da yetinmeyip onlara karşı kin ve düşmanlık beslemişler, canlarına ve mallarına el uzatmışlardır. Sünnete muhalif olanlar birkaç kısmı ayrılırlar. Birincisi, Allah'a ve Resulüne karşı gelmek gibi bir niyeti olmaksızın, meşru ancak hatalı bir iştihat yapma ya da uzak bir tevil, uzak bir yorum getirme neticesinde sünnete ters düşenlerdir. Hatta bu kimseler, açıktan ve gizli olarak Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. İkincisi, kitap ve sünnete karşı güvenleri azalan, kendilerine rehber seçtikleri kişilerin bidat dolu sözlerine güvenen, işin mahiyetini iyice kavrayamayan bazı son devir alimleridir. Ancak bunlar, sünnete muhalif olduklarını fark ettikleri anda dönüş yapan, yapabilen kimselerdir. Üçüncüsü, zulüm, çekememezlik, cehalet... Nefsi arzular, düşmanlık ve fısık gibi sebeplerden dolayı ehli sünnet vel cemaate ters düşen kimselerdir. Bu üç sınıf Allah'a ve رسول'üne kalben, bedenen iman etmiş olup kafir ve münafık değillerdir. Bunların bir kısmı sünnete ters düşmekle beraber zaman zaman düşmana karşı ehli sünneti desteklemişlerdir. İhlaslı bir ihtida dile ya da küçük bir bidatla büyük bidatı defetmeyi de ihmal etmemişlerdir. Neticede bunların bir kısmı günahları affedilen hatalı mü müştehitlerden sayılır. Çünkü bu zümrenin asıl niyeti mümkün olduğu kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gitmektir. Bir kısmı da büyük çapta sünnete muhalefet eder. Diğer bir kısmı ise ufak tefek, manen kapalı olan bazı meselelerde sünnete ters düşerler. Ancak bu durum onları tamamen ehli sünnetten koparmaz. Geri kalanlarında kimisi kitap ve sünnetin peşinde gitmede aşırı gitmiş, kimisi de yasaklanan yoldan gidip Allah'ın koymuş olduğu sınırları aşmış ya da kişisel arzularını hidayet yoluna tercih etmiştir. Öyle ya da böyle bu kimseler kendilerine zulmetmekle iyilikleri ve kötülükleri olan vaid, azap ehlinden sayılmışlardır. Sünnete muhalefet edenlerin dördüncü kısmı Müslümanlara karşı besledikleri kin ve düşmanlıkla beraber küfürlerini de gizleyen zındık münafıklardır. Bunlar, sabi'i ve müşriklerden ilham alan, onları öven ve onların peşlerinden giden bir kısım cehmi ve rafızilerdir. Kalben kafir oldukları gibi, bilenlerin gözünde de açıkça kafir kabul edilirler. Beşincisi ise, kabirlere, şeyhlere ve üllere ibadet edenler, hulül, İttihat ve vahdedi vücudu savunan sapık müşriklerdir. Bu kimseler tebeye davet edilirler. Tevbe etmeyi kabul etmedikleri takdirde kafir ve mürted hükmünde boyunları vurulur. Ehl-i sünnet ve cemaate muhalif olan fırkalar, başlıcaları, mürciye, kaderiye, cehmiye, hariciler ve rafizilerdir. Bidat fırkaların temel kökleri bunlardır. Mürciyeye gelecek olursak, bunlar önceleri amellerin imandan olmadığını söyleyerek ortaya çıktılar. Ahkamları da bir yana bırakıp, tüm tartışmaları kelime ve terimler üzerinde yoğunlaştırdılar. Sonraları daha da aşırı giderek, haramlardan kaçınmayı ve farzların gerekliliğini reddederek, imanın tek başına yeterli olacağını savunmaya başlamışlardır. Haricilik ise, Kur'an'ı tazim ve onun peşinde gitme isteğiyle ortaya çıkmıştır. Ancak Kur'an'ı delalet ettiğinden farklı bir şekilde anlayarak eli sünnetin dışına çıkmışlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dahi zalim olabileceğine cevaz vermişlerdir. Nebi aleyhissalatu vesselamın ve ondan sonra gelen imamların vermiş oldukları hükümlere saygı göstermemişlerdir. Rejim ve hırsızlık nisabı gibi meselelerde kitaba ters düştüğü iddiasıyla sünnete tabi olmamışlardır kendileri gibi düşünmeyenleri tekfir etmeye başlamışlardır. Ya da haram ve helale inanmasına rağmen günah işleyeni veya hata neticesinde Kur'an'a ters düşeni mürtet kabul edip gerçek kafirlere uygun görmedikleri şeyleri bunlara yakıştırmışlardır. İslam aleminde ortaya çıkan ilk da onların günah işleyen veya hata eden kimseleri tekfir etmeleri olmuştur. Rafiziler veya şianın Temel inancına göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra Ali radıyallahu anh'ın imameti için kesin olarak söz söylemiştir. Mufattıla kolu, Şia'nın Mufattıla kolu Ali'yi Ebu Bekir ve Ömer'e üstün görürler. Saabbe kolu yani sövücüler kolu ise Ebu Bekir ve Ömer'e hakaret ve küfür yağdırırlar. gulat şia ise bunların aşırı giden grubu ise Ali radıyallahu anh'ın ilah olduğuna inanır. Rafizilere göre Ali masumdur, günah işlemez. Ona karşı gelen kafirdir. Muhacir ve ensarın büyük bir kısmı nasıl gizleyip masum imama inanmamışlardır. Nefsi arzularına uymuştur onların iddialarına göre. Dini ve şeriatı değiştirmekle zalim belki de kafir olmuşlardır. Onların inancına göre imamlar da masumdur. Bilmedikleri hiçbir şey yoktur. Kur'an ve sünnetten önce gerçek bilgiler bu imamlardan alınır ehl sünnet ve cemaate karşı büyük bir kim besleyen bu grup, karşılarındakini, karşılarındakileri, ehl sünneti ve diğerlerini mürtet kabul ettiklerinden dolayı onları Hristiyan ve Yahudilere reva görmedikleri muameleye tabi tutmuşlardır. Aleyhlerinde de büyük yalanlar uydurmuşlardır. Kendilerine cumhur adını takmışlar. Bunlara e, sünnete muhalif olan tüm bidatçılar arasında dine, en fazla zarar veren kimseler olmuşlardır. Zındıklık ve münafıklığın ana kaynağı işte bu rafizi gruplardır. Mesela batini adıyla tanınan karamita ve buna benzer kolların imamları zındık olup, İslam'ı yıkmak için rafizilik yolunu seçmişlerdir. Kaderiye ve muteziliğe gelince, bunlara göre hem kadere hem de emir, nehi, vaat ve vaide bir arada inanmak imkansızdır. Allah Teala'nın iradesi genel olmayıp sadece emrettiği şeylere bağlıdır. O kulların fiillerini yaratmamıştır. Kudreti ve meşiyeti ya da kudreti, meşiyeti ve ilmi yoktur derler. Bunlar başkalarını yaratıcı saymakla şirk hususunda mecusileri de geçmişlerdir. ehl Sünnet ve Cemaat'e de Avam ismini takmışlardır. Bunların beş temel ilkeleri vardır. Yani mutezile ve kaderiye'nin. Tevhid. Farzları tatil ve sıfatları reddetmektir. Adil, adalet, kaderi yalanlamak, daha da kötüsü, Allah'ın ezeli ilmini inkar etmektir. El menzile tu beynel menzileteyn, fasık olan kişiyi ne küfür ne de iman ile vasıflandırmamaktır. Bilakis o, bu ikisinin arasında yer alır derler. Infazul vaid, harcilerinde de dediği gibi, büyük günah işleyenlerin ebedi olarak cehennemde kalmalarıdır. Bu kimselere şefaat ve benzeri şeyler fayda vermez. Emri bil maruf, nehi anil münker, imam ve halifelere karşı gelmenin silah çekerek onlarla savaşmanın caiz olduğuna inanırlar. Cehmiye fırkası, kaderin şeriata ters düştüğünü zannederek Allah Teala'nın hikmet ve adaletini reddetmiştir. Bunlara göre fail ve kadir olan yalnızca Allah'tır. Kulların elinde hiçbir şey yoktur. Kul kadir olmadığı için kadirlik vasfı tamamen Allah'a mahsustur. Allah'ın bunun dışında hiçbir vasfı ve ismi yoktur. Esasen O'nun emri ve nehi arasında hiçbir farkı yoktur derler. İkisi de aynı derler. Allah'ın dostlarıyla düşmanları, sevdikleriyle buğz ettikleri arasında da fark yoktur. Eşlerde olan iki şey arasında fark O'nun isteğiyle ortaya çıkar. Bir şeye olsun, benzerine de olmasın diyor. Tevhid ile şirk, iman ile küfür... İtaad ile masiyet arasında hiçbir fark yoktur derler ve iman sadece marifetten ibarettir iddiasındadırlar. Allah'a ibadet edildiği gibi başkasına da ibadet edilebilir onların itikadına göre. Sonuç itibariyle bunların tevhid anlayışı ile müşriklerin tevhid anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Bunların alimlerini, alimleri, bilgi sahipleri iyi iyi kötü de kötü görmeyip nübüvvet ve şeriatı inkar ederler. Bunlar münafık ve kâfir olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Ehli sünnet ve cemaat, küçük ya da büyük, önemli ya da önemsiz oluşlarına göre bid'atlar arasında fark gözettiği için ehli bid'atı birkaç kısma ayırmıştır. Birincisi Şia'nın Mufattıla kolu yani Ali radıyallahu anh'ı Osman'a tercih edenler ile mürce fırkası bu ikisini tekür eden olmamıştır. İkincisi haricilerle rafizilerdir. Bunları tekfir eden de etmeyen de mevcuttur ehli sünnet içerisinde. Üçüncüsü cehmiye fırkasıdır. Bunlar şahıs belirtmeden yani muayyen tekfire bulunmadan ittifakla kafir sayılan kimselerdir. Genel anlamda bunlar hakkında duruma göre günah, fıst veya küfür ile hüküm verilmiştir. Mesela bunlardan birinin İslam kisvesi altında küfür fısk veya günah suçlarından birini işlediği tespit edilsin. Bu kimsenin sünnete muhalif olduğu kesin bir delille kanıtlanmadığı sürece hakkında olumsuz hüküm verilemez. Yine kesin bir delil olmadan herhangi bir kimsenin cennetlik ya da cehennemlik olduğu söylenemez. Tevbe, hasenat, musibetler, kabul gören bir şefaat, günahların silinmesine vesile olabilir. Sünneti tekzip eden bir bidatçı, Bazen İslam'la yeni tanışmış ya da tebliğin kendisine ulaşmadığı uzak bir yerden gelmiş olabilir. Bazen de Nas'ı kendine göre sabit görmeyebilir veya o Nas'ı hatalı bir tevhile tabi tutulabilir. Bildiğimiz kadarıyla tevil eden müştehidin ve meselelerde hassasiyet gösteren avamdan bir taklitçinin yapmış olduğu hata Allah katında affedilmiş kabul edilir. Aleykümselam selam ve rahmetullah. Hüküm vermek... Şartların sabit olmasına bağlı olduğundan dolayı sünnet ehli aleyhlerinde kesin delil bulunmadığı sürece hiçbir kimseyi tekfir etmemiştir. Onlar yaptığı hatalı iştihat veya yorumdan dolayı hiçbir müştehidin tekfir yani kafir ya da fazlık olduğuna söylememişlerdir. İşlenen bidatin derecesi ne olursa olsun hiçbir bidat ehlini kitap ehli ve müşriklerle aynı kefiğe koymamışlardır. Birçoğunun münafık olup cehennemin en alt tabakasında yer aldıkları bilindiği halde küfürleri gizli olduğundan haklarında İslam'ın zahiri hükümleri uygulanmıştır. Sünnetten tam manasıyla haberdar olan kişilere göre bir kimsenin heva ehlinden sayılabilmesi için kitap ve sünnete karşı gelmesi gerekir. Harici, rafizi, kaderiye, mürciye ve cehmiye bu kapsama alınmıştır. Ehli sünnet vel cemaatin amacı onların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için sünneti güzelce açıklayıp ümmeti onların şerlerinden korumak, bid'at ve zulümlerini def etmektir. Ehli sünnet vel cemaatin akidesine göre büyük bid'atlar bilerek işlenen günahlardan daha şerlidir. Faydalı olacağına kanaat getirildiği takdirde bid'at sahipleriyle bid'atlarını def etmek için savaşılması gerekir. Selef İnsanları saptıran bir bidata çağıran kimsenin dindeki ifsadına, fesatçılığına son vermek için öldürülmesini emretmiştir. O kimsenin kafir veya kafir olmadığını söyleyenler için de durum aynıdır. Bu mücadelenin meşru olabilmesi için amacın zulüm, düşmanlık, zarar ve bozgunculuğun ortadan kaldırılması olması gerekir. Dünyadaki azap, ahiretteki azabı gerektirmediği gibi bunun aksi da düşünülemez. Bazen kişi hatalı bir iştihat veya zayıf bir tevil yüzünden bidatçı ilan edilebilir. Bu hatasında sünnet bidat ile hayır şer ile karışır. Bir taraftan sünnetin peşinde gitmekle sevap kazanmış, diğer taraftan da bidat çıkarmakla günah işlemiş olur. İnsanların bidat ve şerrini def etmek için onlara cezai müeyyideler uygulanır. İman, din ve ilim ehli bidat ehlinin bidatının zahirine göre benzerine ceza olsun diye Cenaze namazını kılmaz. Fakat başkalarının onların namazlarını kılması için çağırırlar. Rafiziye fırkasının birer kolu, kolu olan Nusayriye ve İsmailiye mensuplarıyla ölüllere veya dirilere, kabirlere ve kubbelere tapanlar, vahdedi vücut, kulül ve ittiat fikrini savunan ve münafık olarak bilinen zümre ve kişiler tam bir kafir ve mürtet sayılırlar. Bu kimselerin kestikleri etler yenmez, onlarla kız alışverişi yapılmaz. Cizye veya zimmet karşılığında İslam diyarında barındırılmazlar. Davalarında ısrar etmeleri halinde mürtetler gibi onlarla da savaşmak vacip olur. Aleykümselam ve rahmetullah. Ehli sünnet bid'ati yaymak için özel çaba sarf edenle pasif kalan kimse arasında fark gözetir. Bid'at davetçisi başkalarına da zarar vermesi söz konusu olduğu için sürgün, şahitliğinin reddi, arkasında namaz kılınmaması kendisinden ilim öğrenilmemesi, kız alınıp verilmemesi gibi cezalarla cezalandırılmalıdır. Bu müeyyideler bidatlere zarar verebileceği gibi bidatlere zarar verebileceği gibi bir imaj vermediği müddetçe sahabe dönemdeki münafıklara uygulanan muameleye tabi tutulurlar. İç halleri ise Allah Azze ve Celle'ye havale edilir. Ehli sünnet vel cemaat Aleyküm selam ve rahmetullah bidatçilerle mücadele ederken iki önemli noktayı elden bırakmaz. Bunların birincisi, ehl Sünnet bu kimselerle hem Allah ve Rasulun emri olduğu için hem de başka insanların zarar görmemesi için mücadele eder. Düşmanlık, nefsi arzular, kin, haset, makam ve mevki için verilen bir mücadele ise meşru değildir. Zira böyle bir faaliyet, hakkın rızasını elde etmek için değil, kişisel çıkarlar elde etmek amacıyla yapılmıştır. İkincisi, Bidatçilere karşı girişilen maddi ve manevi mücadelenin zaman ve zeminini iyi değerlendirip öyle bir ortamda hangi cezanın daha faydalı olabileceğini iyice değerlendirdikten sonra e, ne yapılacağına karar verilir. Bunun aksini yapmak meşru olmayıp ilahi emredet aykırıdır. Her bir fert Müslümanlarla bir arada da yaşadığı müddetçe hak ettiği cezaya çarptırılır. Hiç kimse diğerinin sorumluluğunu taşımaz. Bir bidatın diğer bir bidatla giderilmesi uygulanamaz. Yani halis bir niyetle ve adil davranmaya büyük bir titizlik göstererek yola çık çıkmak gerekir. İslam diyarında yaşayan bir kimseyle sünnete aykırı bir durumu apaçık görülmediği müddetçe dost kalınır. Beldedeki cami cemaatlerine devam edilir. Bazılarını mührit ve sabık olduğu görülse bile bu kimselerin doğru yola gelmeleri için mümkün olduğu kadar çaba sarf etmek gerekir. Allah kendisine itaate, kişiye gücü nispetinde e, bu sorumluluğu yüklemiştir. Günah işledi veya hata etti diye herhangi bir kimseyi tekür etmek caiz değildir. Özellikle kıbli ehli arasında tartışılan meselelerde bu konuya titizlik göstermek gerekir. Maslahat gereği bazı özel durumlar hariç, bazen tekfiri gerektiren durumları tevil ederek sürtüşme ve kavgayı bertaraf etmek daha hayırlıdır. Dolayısıyla bu iyi niyet, sağa sola sataşmayan ve Müslümanlara zarar vermeyen kişiler için daha da öncelikli güdülmelidir. Bir mümin, duygusallığın ve keyfi muamelelerin yaygın olduğu bir ortamda, başkasını kötülememek ve cami cemaatini terk etmek zorunda kalacağı bir duruma düşmemek şartıyla, arkasında namaz kılacağı kimseyi seçme hakkına sahiptir. Sünnete açıkça muhalefet etmeyen kimsenin ardına namaz kılınacağında ittifak edilmiştir. Namaz iade etmek mecburiyeti de yoktur. Böyle birinin ardında namaz kılınmaz. Kılınan namaz haram ve batıldır diyen kimse sünnet ve icmaya muhalefet etmiş olur. Kişi bidat veya günah işlemiş olsa da küfür ya da nifak alametleri kendisinde görülmediği müddetçe bu kimsenin günahlarının affı için dua edilir. Cemaatleşmenin gerekliliğine dair birçok nas vardır. Cemaatten kasıt Erli sünnet ve cemaat mesebidir. Ümmet içinde bir tayfenin daima hak üzere bulunacağını bildiren hadis ve ümmetin çeşitli fırkalara ayrılacağını ve bunlardan sadece birinin kurtulacağını bildiren hadisler sünnetin ve cemaatin peşinde gitmenin bir mecburiyet olduğunu bize açıkça göstermektedir. Yine cemaate iş başında olan emire tabi olunması emredilmiştir. Bu konu hakkında Allah Resulü ve Vesselam'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kim emirinin münker bir şey yaptığını görürse sabret. Zira cemaatten bir karış ayrılan ve o hal üzere ölen kimse cahiliye ölümü üzere ölür. Diğer bir rivayette de kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatten ayrılmasın buyrulmuştur. Bu konuya ayrıntılı bir biçimde ışık tutan hadisler vardır. Mevcut olduğu takdirde Müslümanların cemaat ve imamına bağlanmanın halifesine yani halife bulunduğu takdirde Müslümanların cemaatine ve onların imamına halifesine bağlanmanın aksinde ise tüm fırkalardan uzak durmanın emredildiği ilgili hadislerden anlaşılmaktadır. Yani şayet halife yoksa, Müslümanların cemaati yoksa... E, o zaman fırkalaşmalar söz konusudur. Bu fırkaların hepsinden uzak durmak emredilmiştir. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği Huzeyfer adiyyallahın hadisinde bu açıkça belirtiliyor. Bu açıklamalardan fırka'yı naciyenin, kurtuluş fırkasının, yani ehli sünnetin değişik durumlara sahip olduğu ortaya çıkıyor. Birinci durum, fıkhi şartlara hayiz bir imam bulunacak ve bu imam ehli sünnetin savunuculuğunu yapacak. Herkesi bu meselebe ehli sünnete davet edecek. Karşı gelenleri sindirip bidat ve hevaheline karşı savaşacak. Tıpkı Raşid Halifeler döneminde olduğu gibi. Yaşadığımız asırda bu durum tüm Müslümanlar için arzu edilen bir hadisedir. Böyle bir durumda cemaatin tabi olduğu imama uymak ve onun peşinden gitmek mecburiyetidir. İkinci durum imam var ancak bu imam bidat ehlinden ise böyle bir durumda eğer ümmet içinde sünnet ehli bir tarife veya cemaat, veya fertler bulunuyorsa, bütün zorluklara rağmen, sorumluluk, mesuliyet duygusuyla imama bağlılığın sürdürülüp, davet görevinin yerine getirilmesi gerekir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şu an dünyanın çeşitli beldelerinde kitap ve sünnete davet eden ehli sünnet davetçileri, işte bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Halife memur, mutezle mezhebine mensup birisiydi inandığı Akidesi inandığı esaslar uğrunda büyük tartışmalara girmiş ve mezhebini insanlara zorla kabul ettirmeye çalışmıştır Buna rağmen o dönemde tümüyle bidatlerden arındırılmış bir el sünnet ve cemaat grubu vardı Bunlar halifenin kendisine davet ettiği şeyhusunda hususunda ona itaat etmemişlerdi böyle bir durumda Müslümanın yapabileceği iki şey vardır birincisi elli sünnet ve cemaat mezhebinin gerekli gördüğü üzere İmam fasık da olsa ona karşı gelmeyecek. Dinen meşru olmayan davetine ise icabet etmeyecek. Zira insanlara günahı, masiyeti, isyanı emretmedi müddetçe imama itaat etmek zorunludur. Aksi bir durum söz konusu olduğunda ise kendisine karşı gelinir. İkinci durum, yani yapılacak ikinci şey, ehli Sünnet ve Cemaat'in yaptığı gibi bidatlerle mücadele edip, Herkesi bu mezhebe davet etmek, hakkı tanıyıp başkalarına tebliğ etmek gerekir. Bunun yegane delili ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Huzeyfe radiyallahu anhe söylediği Müslümanların cemaatinden ve onların imamından ayrılma sözüdür. Üçüncü durum, bazı dönemlerde olduğu gibi adil veya adil olmayan bir imam olmayabilir. Günümüzde Adil ya da adil olmayan bir imam yoktur nitekim. Ancak fert veya kitle halinde Ehl-i Sünnet ve Cemaate mensup kimseler vardır. Böyle bir durumda mümin mevcut olan gruplardan mevcut olan gruptan ayrılmayarak tebliğ görevini yerine getirmeye çalışmalıdır. Ehl-i Sünnet mezhebini yaygınlaştırmaya ve hep beraber dini vecibeleri yerine getirmek için mücadele etmelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Huzeyfe Radiyallahu Anh'a söylediği söz bunun delilidir. Şayet Müslümanların imamı ve cemaati yoksa ne yapayım diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tüm fırkaları terk et demiştir. Bu hadisten şer'i bir imamı olmayan cemaate katılmanın zorlu olduğu sonucu da anlaşılmaktadır. Çünkü imam ve cemaat zikrediliyor. Dördüncü durum. Müslümanların bir imamı olmadığı gibi, Ehli Sünnet ve Cemaat mezhebine davet eden bir cemaat de olmayabilir. Bu durum büyük fitnelerin olduğu dönemlerde ve bazı yerlerde görülmüştür. Öyle ki mümin, Ehli Sünnet mezhebinin müntesibi olarak tek başına kalmış, kendisine yardım edecek birini aradığında bidat ehlinden başkasını bulamamıştır. Böyle bir durumda müminin yapacağı iş şudur. Durmadan Ehli Sünnet mezhebinin davetini yapacak buna güç yetiremezse bir yandan ferdi davete davet e, devam edecek. Diğer taraftan da böyle bir cemaatin oluşturulması için çaba harcayacak. Selefi Salih'in uzak memleketlerdeki insanları Ehli Sünnet mezhebinin ikamesine ve cemaatin oluşturulmasına davet ediyordu. İbni Vattah'ın Allah ona rahmet eylesin birkaç tarikten yaptırı rivayete göre Esedü's-Sünne yani sünnetin aslanı lakabıyla tanınan Esed bin Musa Esed İbnül Fırat'a şöyle bir mektup yazmıştır. Ey kardeşim, senin hakkında duyduğum olumlu bilgiler bu mektubu yazmama vesile oldu. Öğrendiğim kadarıyla büyük bir istekle sünnete sahip çıkıp bidat ehline cephe almışsın. İnsanlara sünneti anlatıp bidati yermen neticesinde ehli sünnet güçlenmiş, muhalifleri ise hezimete uğramıştır. Onlar Allah Teala tarafından öyle zelil ve hakir duruma düşürmüşlerdir ki, Bidatlarını gözlemek zorunda kalmış, bidatlerini gizlemek zorunda kalmışlardır. Sana müjde veriyorum. Çok büyük bir, çok büyük bir sevap işlemişsin. Yaptığın iş cihat ve ibadetlerle pekiştirilmiştir. Aliküm selam ve rahmetullah. Bu arada davet ve sünneti diri tutma ile ilgili hadisleri zikreder ve sonra mektubuna şöyle devam eder: Bu işe devam et ki oluşturacağın cemaat senin yerini tutsun ve yetiştirilen imamların faaliyetinden sevabın olsun. Yani ecrin devam etsin. Elde edeceğim bu sevap kıyamete kadar devam edecektir. Bu konuda birçok hadis vardır. Şuurlu davran ve iyi niyeti elden bırakma. Mümin dahil olacağı bir cemaat ya da sözünü dinleyecek birini bulamadığı takdirde kesinlikle ehli bidate meyletmez. Yapacağı tek şey her şeyi Allah'a bırakıp ölünceye kadar onlardan yani bidat fırkalarından uzak kalmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Huzeyfe radiyallahu anh e şöyle demiştir. Ey Huzeyfe, bir ağacın kökünü ısırarak ölmen, onlardan birine tabi olmandan senin için daha hayırlıdır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, şimdiye kadar bu 9. hafta, el Sünnet vel Cemaat menhecini aktarmaya çalıştığımız 9. hafta, şimdiye kadar anlatılanlar, Hadislerden çıkan temel düşüncelerle birlikte şu şekilde özetlenebilir. Sünnete muhalif taklitçi fırkalardan olan hariciler, rafiziler, kaderiye yani mutezile, aleyküm selam ve rahmetullah, cehmiye ve mürce ile birlikte bunlardan türeyen diğer gruplar bozuk düşünce ve akideleriyle sürekli olarak ümmetin bünyesine zehir aktarak kısmen de olsa tahribata sebebiyet vermişlerdir. Onlara kulak veren ya da ne demek istediklerini tam anlamıyla idrak edemeyen insanların çoğu onlardan etkilenmiştir. Munharif yani bozuk ve gerçek dışı düşünceleri üstlenen bu fırkalar, kendilerini iyi tanımayan ve bu düşüncelerin ehli Sünnet'in akidesine uygun düştüğünü zanneden birçok zayıf Müslümanı kendi taraflarına çekmeyi başarmışlardır. Günümüzde de bu fitneleri devam etmektedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Mustafa İslamoğlu Aziz Bayındır gibi kimseler dahi maalesef kitap ve sünnete yönelmeye çalışan kardeşlerimiz tarafından ehli sünnet zannedilmektedir. Halbuki bunlar İslam gömleğini üzerlerinden çoktan atmışlardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini terk etmeleri sebebiyle. Zındık ve münafıkların çoğu bu sapık fırkaların düşüncelerini yayarak genelin, halkın e, düşüncelerinde şüphe ve tereddütlerin meydana gelmesine sebep olmuşlardır. Bununla da yetinmemişler. Ümmetin bünyesine bu zehri akıtmak için okumuş, ilim yapmış kesimi, ilim yuvalarını hakimiyet altına almaya ve bu düşüncelerini büyük bir kurnazlıkla ümmet için kurtuluş yoluymuş gibi göstermeye çalışmışlardı. Amin. Allah şerlerinden bu ümmeti korusun. Rafiziler tıpkı eskiden olduğu gibi bugün de El-Sunnet ve El-Cemaat'i tehdit eden ve temeline dinamit koymak isteyen zümrelerden birisidir. Bunlar İslam aleminde ehl-i sünnet ve cemaatin kökünü kazımak isteyen kimselerdir. Onların vahdet için sahte, yapmacık takiyeleri asla Müslümanları aldatmamalıdır. Ehl-i sünnete Hristiyan ve Yahudilerden daha şiddetli, kafir ve mürtet gözüyle bakarlar onlar hakikatte. Onların arkalarından olan uluslararası güçlere de itibar etmemek gerekir onlara destek vermelerine aldırmamak gerekir. Bu saldırılara karşı ehl sünnet ve cemaatin ciddi tedbirler almadığını, hatta kendi aralarında dahi ahengsiz, tutarsız ve düzensiz bir tutum içerisinde olduklarını üzülerek görüyoruz, seyrediyoruz. Ceviz kabuğunu doldurmayan, herhangi bir ilmi ve meşru olmayan kısır çekişmelerle meşgul olup, ilk planda yer alan düşmanlarını terk etmektedirler. Rafiziler, İran'da sözde İslam adı altında bir devlet kurduktan sonra İslam camiasına büyük bir propaganda başlatmışlardır. Gerçek yüzlerini gizleyerek türlü türlü hile ve entrikalarla şeriatlerinden, fıkıhlarından ve iç alemlerinden haberdar olmayan saf Müslümanları etki altına almak için kendilerine uygun zeminler kurmuşlardır. Sonunda öyle bir hale gelmiştir ki bazı kesimler onları tezki etmeye başlamışlardır. Rafizilerin gizli taraftarları doğuda İran'dan başlayıp Suriye üzerinden Kuzey Afrika'daki Libya'ya kadar uzanırlar. Onlar Yahudi ve Hristiyanlardan da destek alarak bu hat üzerinde kuvvetli bir hat, kuvvetli bir ağ oluşturma, muayyen bir noktada bulunan faaliyetlerini güçlendirdikten sonra da İslam alemine büyük bir darbe indirme çabası içerisindedirler. Bugün maalesef Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğu etraflarında cereyan eden hadiselerle olaylarla ilgilenmiyor. Bu batinilerin tarih boyu Müslümanlara çektirdiği eziyetler ile Yahudi ve Hristiyanlardan daha beter olan bidat eline engel olan dinleri ve imamlarından ders almama almamaktadırlar. Hatta bazı davetçi ve cemaatler onlarla tanışıyor. Onlara yakınlık gösteriyor. Yakın yakın ilişkiler içerisine giriyorlar. Onlara yardımcı oluyor ve onlarla ilgili haberleri gazetelerinin baş sayfasında yayınlıyorlar. Müslümanların düşmanlarına karşı yek vücut olup, kitap, sünnet ve icma etrafında toplanmaları gerekirken, böyle hassas bir ortamda, kısır çekişmelerle birbirleriyle uğraşmaları cidden büyük bir gaflettir. Bu durum ister istemez dikkatimizi, ehli Sünnet ve Cemaat akidesini taşıyan, ve sakinlerinin çoğu Ehl-i Sünnet bilinen ülkelere çekmektedir. İran'ın haricinde bu ülkelerin çoğu İslam ülkeleridir. Belli bir sahada yoğunlaşan taklidi cemaatler ile İslam alemine ufak gruplar halinde yayılan cemaatler arasında pek büyük bir fark yoktur. Bu cemaatler birbirlerine karşı saygılıdırlar. Açığa vurmamakla beraber öncekilerden pek farklı değillerdir. Bunlar da Rafizi, Kaderiyye, ve Cehmiye gibi İlk bakışta el sünnet ve cemaatin bağlı olduğu kurallara bağlanmış, bidat ehlinden kopmuş, zaman ve zemine göre kitap, sünnet ve icma doğrultusunda dört mezhebe tabi olmuş kimseler gibi görünürler. Ümmetin birçok verdi onların düşüncelerinden etkilenmekte, akidevi yönlerini araştırmadan onların peşinden gitmektedirler. Sünnete olan muhalefetlerini ve gerçek niyetlerini sürekli olarak gizli tuttuklarından haberdar değildirler. Haliyle Bunlar arasında onlarla bilerek işbirliği yapanlar da bulunuyor. Günümüzde onların bu düşüncelerine sahip çıkanlar bile hiçbir araştırma yapmadan kuru bir taasutla öncekileri taklit etmektedirler. Bunlardan birini dinlediğinizde düşünce ve strateji yönünden diğerlerinden pek farklı olmadığını görürsünüz. Onlara... Neden başka cemaatlere hak tanımıyor ve kurtuluşun sadece bu yolda olduğuna inanıyorsunuz? Bu konudaki şer'i deliliniz nedir? Niye ortak çalışmıyorsunuz gibi sorular sorduğunuzda öncekilere bağlı, e, öncekilere olan bağlılıkları kuru bir tasuptan ibaret olup mahiyetten haberdar olmadıkları için herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırlar. Akli ve nakli delillerle bu konuda onlarla tartışmaya girildiğinde veya aralarındaki anlaşmazlığı, ve her birinin ayrı ayrı tutumunu öğrenmek iste istediğinde ani bir önyargısız olarak kendilerinden öncekilere bağlı olduklarını iddia ederler. Aralarında üslup farklı olsa bile, eli sünnet ve cemaatin izlemiş olduğu yolu kendileri için gerekli görmezler. İmamlarının şahsına sempati duyup sadece onların sözlerine kulak verilir. Onları anlatmakta gerçekten zorlanırız. Neden saldırmak yerine toleranslı e, davranmıyorlar. Herhangi birinin Müslüman bir kardeşine yardım etmesi onun dinine nasıl bir zarar verebilir? Her grup kendi cemaatine ve prensiplerine bağlı kalarak imkan nispetinde dayanışma içerisinde çalışsa olmaz mı? Bu konuda fıkhi veya akli e, ilmi herhangi bir mazeret gösteremiyorlar. Her bir grup veya cemaat temel ilkelerde ittifak etmiş olmak şartıyla İslamı yüceltmek için kendine göre bir strateji tayin edip işteatta bulunabilir. Ameli olarak aralarında farklılık olabilir, lakin en azından akide yönünden ehli sünnet ve cemaatle birlikte e, birlikte olabilirler, ittifak edebilirler. Bazen bunların beraber hareket ettiklerini görürüz. İslam'ın cemaatler arasında meydana gelen ihtilafların bir sonucu olarak pratikte uygulamada bazı ihtilaflar meydana gelebilmektedir. Mesela kimisi faaliyetlerini akide üzerine yoğunlaştırıp onu yaymak için uğraşır, kimisi de nefis terbiyesine yönelir, bir kısmı siyasi sahada faaliyet gösterir, kimisi sünneti yayıp bidatleri ortadan kaldırmak için mücadele eder, kimisi ilim ve irfanı kitlelere göstermek için çaba sarf eder, kimisi de askeri sahada mücadele verip batılı karşısına alır ve cihad eder. Neticede İslam'ın inkişafı için bu gibi faaliyetlerin tümüne birden ihtiyaç vardır. Birini bırakıp Diğeriyle e, meşgul olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Bunların birbirlerini takviye etmeleri Müslümanların gaflet uykusundan uyanmalarına sebep olur ancak. Sahayı genişletmekle beraber tek bir noktada birleşmek mümkündür. Bunların fikri, stratejik, ilmi ve ameli yönden birçok gedik açtıklarını, özellikle de kendi mezhep ve stratejilerini insanlara benimsetmeye çalıştıklarını gayet iyi biliyoruz. Herkes, herkesin Kendisi gibi olması gerektiğini, kendisi hangi yolda mücadele ediyorsa herkesin de o yolda çalışması gerektiğini e, savunuyor, bunu iddia ediyor. Ancak böyle bir tutum ve davranış, ilmen, aklen ve fıkhen bir delil olmadan başkalarına karşı saldırıya geçmelerini meşru kılmamalıdır. Zira farklı farklı düşünmek fıtratın bir gereğidir. Aralarındaki çeşitli şekli farklılıkları, abartmamak gerekir. Bu farklılığın asıl nedeni ise şahsi mizac, kişisel meyil ve ferdi yeteneklerden başkası değildir. Bu noktada yapılması gereken en önemli şey, kişisel arzuları, hizipçiliği ve cahiliye taasubunu bir kenara atmaktır. Bu cemaatlerden bazı fert ve gruplarla hidayete sevk edici bir tarzda yapılan ilmi tartışmalar neticesinde, Bunların birbirlerine ve başkalarına karşı tutum ve davranışlarının incelikleriyle verdikleri neticelerle ilgili bilgiler şu şekilde özetlenebilir. İlmi ve ameli olarak takip edilen yol, belirgin olmadığından, apaçık ortaya konmadığından birçok or bir, bir cemaat ortaya çıkmıştır. Aklı ve fıkhi açık bir delil olmadığından bu cemaatler arasında tek noktada birleşmek için gerekli olan ahenk ve dayanışma sağlanamamıştır. Yerel ve ülke çapında yayınlanan dergilerde yazılan yazılardaki ilmi iktirsal istikrarsızlık, cemaatleri birbirinden ayırarak özel üsluplara bağlı kılmaktadır. Bu cemaatlerdeki kitle, ve, kitle veya fertlerin usul ve esas itibariyle şer'i ilimleri ya az ya da zayıftır veya yeterince apaçık, yeterince belirgin değildir. El sünnet ve cemaat cemaati diğerlerinden ayıran temel kural ve kaydelere karşı bu cemaatlerin teorik ve pratik olarak göstermiş oldukları alternatifler arasında belirgin bir farklılık olmadığı gün yüzüne çıkar. Bu gerçekler karşısında insan aklına şöyle sorular geliyor. Durum böyle olunca kitap ve sünnete tamamen muhalif olan cemaatler arasında meydana gelen anlaşmazlıkların nedeni ne olabilir? Düşünce ve iştihatlardaki ihtilaflar Cemaatler arasında değişik yol ve üslupları meşrulaştırıyorsa, özel halleri korunmak şartıyla değişik görüş ve iştihatları meşru gören ehl Sünnet ve Cemaat'in etrafında niçin toplanmıyor ve birbirlerine yardım etmiyorlar? İşte bu tür sorulara cevap vermekte insanlar zorlanırlar. ehl Sünnet ve Cemaat'in e, hak yolunu sağlamlaştıran meşru fıkıh ve sünnet alimleriyle Selef'in çizdiği strateji ve ahlaki durumlarının kaybolması, ehl-i sünnete muhalif olanlara karşı toleranslı davranmamızı mecbur hale getirmiştir. İbn-i Teymiye Rahmetullah'ın da dediği gibi, birlik olma, cemaatleşme, dayanışma ve sevgi bağlarını kurma işini, takva, başkalarını doğru yola sevk etme, onlara nasihat etme ve her konuda sabır gösterme esasları üzerine kurmak gerekir. Bu Allah'ın rahmet ve nimetlerine vesiledir. Cemaatler arasındaki samimiyet ve dayanışmanın muhafaza edilmesi de, bu rahmet ve nimetlerden birisidir. İslami cemaatlerin büyük bir kısmında dar hizipçilik anlayışıyla isim ve şahıslar üzerinde ısrarla durma gibi bir zihniyet hakimdir. Ayrıca şahsi mizaç ve nefsi arzular da İslami hükümlere ve cemaatin çıkarlarına maslahatlarına tercih edilmektedir. Her bir cemaat sadece kendisinin hak üzere olduğuna, diğerlerinin ise hiçbir şey üzerine olmadığına inanmaktadır. ehl sünnet imamları gibi İlim, ahlak ve stratejilerde ehil olan kimselerin kaybolması sonucu, yanlış iştihatların yaygınlaşması asrımızda birçok cemaatin yanlış ve zikzaklı bir yol takip etmelerine, neticesinde de bölünmelere sebep olmuştur. Bu cemaatlerin çoğunda şu uygunsuz düşünceler yaygındır. Her cemaat yalnızca kendisinin fırkayı, naci ve tayfeyi mansura olduğuna inanır. Bu dinden sorumlu olan yalnızca kendileridir. Güç ve kuvvet sahibi oldukları için askeri işleri ancak kendileri başarabilir. Kendilerinden başkası da halifeliği getirip idareyi ele alamaz. Bize göre din ile ilgili böyle garip düşüncelerin insanlar arasında hakim olmasının asıl nedeni tarihi hadiselerden ders almamak ve bu hadiselere karşı ehl-i sünnet ve cemaatin takip ettiği yolu gereğince bilmemektir. Selef ve imamların ilmi ve ameli meselelerde yapmış oldukları değişik ihtilaflardan bir kısmının hakka isabet etmemesi neticesinde düşünce alanında ve pratikte dalgalanmalar meydana gelmiştir. Lakin kalplerindeki ihlas, söz ve amellerindeki dürüstlük, sahip oldukları nebevi ahlak, ilimlere olan bağlılık onların sapmalarına engel olmuştur. Bu sebeple de tevhid, cemaati koruma, edep Muhaliflerin yaptıklarına karşı sabır ve o kimselere dua etme işini hiçbir zaman elden bırakmamışlardır. Her fırsatta müminler arasında birleştirici rol oynayıp, ortak düşmanlara karşı tek vücut olmuşlardır. Bu onlara Allah'ın bir lütfu ve keremidir. Akıl, mantık, düşünce ve yeteneklerin farklı olması, fıtri ve tabii bir hadisedir. El-Sünnet ve cemaate göre, halledilemeyen ihtilaflı konuları netleştirmek için kitap, Sünnet, icma ve sahbenin fikrına başvurulur. Allah'ın dinini daha iyi bildikleri ve daha samimi oldukları halde, ihtilaflar onları açtığına göre, bizi hayli hayli aşar. Bu cemaatlerin birçoğu, belirli şahıs ve isimlere bağlı kalıp yalnızca onlara kulak vermeleri, Kur'an'ın manasını iyice bilmemeleri, Faaliyetlerini takva ve salih amel esasına dayandırmakla beraber büyük bir cemaat tasubu içerisine girmelerinden dolayı dar bir sahada sınırlı kalmış, kendilerinden olmayanların tüm yaptıklarını batıl, hatalı ve bozulmuş görmeye başlamışlardır. Cemaatleşme bir fıtrat işi olup tüm insanlar için zorunludur. Mantık ve fıkhın gereğidir. Fertler kendi başlarına cemaatin görevini yapamazlar. Cemaatleşme İmkan, güç, özveri ve uzmanlık ister. Görev alan herkes, ferdin değil cemaatin çıkarlarını gözetmek zorundadır. Cemaatin ayakta durabilmesi için idareci ve diğer fertlerin bu yöntem ve yolun doğru olduğuna inanmaları gerekir. Cemaatin görevini yapamadığına göre, ferdin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi, madden ve manen elindeki tüm imkanları cemaat için harcamasına bağlıdır. Yani bir bütün olarak çalışmak gerekiyor. Cemaat hükmü bir şahsiyettir. İslam itikadına göre Müslümanlar tek bir vücut gibidir. Cemaat taasubu, hizipçilik, yapay sınırlar, zaman ve zemin gibi unsurlar hak yolunda birleşmenin önünde engel teşkil etmemelidir. Cemaatleşme, İslami hizmet için zorunludur. Bu nedenle hiçbir engel tanımadan diğer cemaatlerle ahenk içerisinde çalışmak gerekir. Fıkhi kurallara ve ahitlere bağlı kalmak dini bir zorunluluktur. Ayrıca büyük cemaatin sünnet üzere olan büyük cemaatin çıkarları her zaman için küçük cemaatlerin çıkarlarına tercih edilmelidir. Ehli sünnet ve cemaatin takip ettiği yol budur. Aksi ise bunun zıttı ise sapıklıktır. İbni temmeyenin de dediği gibi Allah ona rahmet eylesin meşru ve temel teşkil eden amaca ulaşabilmek için en seri yoldan gitmek gerekir en hızlı yoldan gitmek gerekir. Bu sebeple büyük cemaatlerin çıkarları nispeten Az yararlı olan küçük cemaatlerin çıkarlarına tercih edilir. Aleyküm selam ve rahmetullah berekat. İslami cemaatlere şöyle bir baktığımız zaman düşünebilen her insanın gözünden kaçmayacak bir gerçeği görürüz. O da ehl sünnet ile bu dine mensup muhalif fırkalar arasındaki farktır. ehl sünnet ve cemaatin karşı karşıya bulunduğu tehlike ve saldırıyı def etmek, taguti düzenin iç yüzünü ortaya çıkarmak, üstü kapalı sözleri ortaya koymak, ve bu düzeninin ümmete bir zehir gibi aşılamak istediği düşüncelerin zararlarını anlatmakla mümkündür. Mücadeleyi istenilen düzeye getirebilmek için düzenin kurmakta olduğu muhtelif tuzakları Müslümanlara en güzel bir biçimde açıklamak gerekir. Aksi takdirde ilim ve düşünce adamları ile birlikte gafil avlanıp hedefi saptırabiliriz. Çünkü bu cahili cemaatler gerçek yüzlerini gizlemektedirler. Halbuki bunların çıkış noktası belli olup yaptıkları ortadadır. Muhakkak ki Zan ile yakin arasında büyük bir mesafe vardır. Çağımızda İslam perdesi altında insanların kafasını karıştıran sapık düşünceleri, İslam düşmanlarının açık ve gizli olarak yapmış oldukları olumsuz propaganda ve faaliyetleri göz ardı etmemek gerekir. Ehli Sünnet ve Cemaat mecburi olarak bu sapık düşünce ve şüpheleri aydınlığa kavuşturma, kafir düzenin çarpıklıklarını ortaya çıkarma, buna karşın Tevhid akidesini olduğu gibi tebliğ etme, davetlerine Allah'a kavuşturucu tek yolun cemaat yolu olduğunu anlatma gibi tedbirleri almak zorundadır. İşin esasında tevhid kelimesinin, la ilahe illallah kelimesinin temeli Allah'a iman edip tağutu reddetmektir. İbn-i el-Cevzi'ye Allah rahmet eylesin. Diyor ki, Tugyan, kulun Allah'tan gayrısına ibadet ve itaat etmesi, onların peşinden gidip haddi aşmasıdır. Yaratmak, Emretmek, yarattıkları için kanun koymak yalnızca Allah'a mahsustur. Bu açıklamalardan ehli sünnet ve cemaatin din anlayışı rahatlıkla anlaşılır. Taguti düzenler hakkında İslam'ın hükmü bilindiği zaman bunlarla yapılan mücadeleyi istenilen düzeye getirmek daha kolay olur. Laikler, kitle ve fert olarak kelime-i tevhidin özüne ters düşen, ona karşı gelen cahili ve taguti bir topluluktur. Onlar Allah'ın kitabıyla hükmetmez. İlahi sistemin dışında bir sistem tanır. Allah'tan başkasının verdiği hükmü kabul edip onunla amel eder. Böyle bir düzen İslami olmayıp bu dinle hiçbir ilgisi yoktur. Bu konuda Allah Azze ve Celle Maide 44. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu açıklamalardan sonra bunlarla mücadele etme ve onların iç yüzünü ortaya çıkarma hususunda tereddüt etmemek gerekir. Bu mecburi olmakla beraber insanlar arasında tam olarak açıklaya kavuşmayan ve izah edilmesi gereken bazı meseleler var. Bugün insanlardan bazıları demokratik sistemler için cahili ve taguti tabir, tabirlerini kullanmakta zorlanıyorlar. Onların bu duruma gelmesinin, bu duruma sevk edilmelerinin sebepleri şöyle sıralanabilir. aleykümselam selam ve rahmetullah. Beşeri sistemler, özellikle de demokratik sistemler... Allah'ın varlığını açık bir şekilde inkar etmezler. İnsanların ibadet görevlerini yerine getirmelerine zahiren mani olmazlar. Sistemi ayakta tutanların bir kısmı kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç, hac gibi dini vecibeleri yerine getirir, Müslümanlara ve dini müesseselere güya saygılı davranırlar. İşte bu geçersiz mazeretler insanları kararsızlığa sürüklemektedir. En üzücü şeylerden biri de bunların bir kısmının günümüzdeki İslami daveti rafa kaldırarak bu düzenlerin kafir olduğunu ve müminlerin bunlara bilmerek tabi olduklarını söylemeleridir. Oysa bu tür şüphelere kapılan kimselerin tevhidi ve İslam'ın gerçeğini bilmedikleri gayet açıktır. En kötüsü de Allah'ın hükmüne dayanmayan sistemlerini kurmaya yertenirken bunun İslami olduğunu iddia etmeleri ve böylece toplumun hassasiyetini yok edip kalplerini uyuşturarak bu dini yıkmaya çalışmalarıdır. Zaten bu tür taguti sistemlerin savunucuları dini ve ilahi sistemi reddettiklerini açıkça söylemezler. Bunun yerine kendilerini demokrat veya laik gibi sıfatlarla tanımlarlar. Bu kimseler başarılı olabilmek için yaptıkları çeşitli hile ve dalaverilerle gerçek niyetlerini gizleyerek zahiren Müslüman görünürler. Böylece taşımış oldukları zehirli düşünceleri Müslüman toplulukların bünyesine sezdirmeden çırınga ederler. Din Allah'ın vatan ise herkesindir. Siyasette din, dinde siyaset yoktur diyen kimselerle bunlar arasında hiçbir fark yoktur. Bu gibi şeyler münafık ve zındıkların adetlerindendir. Onlar açıktan açığa İslam'ı inkar edip ona karşı cephe almazlar. Gerçekleri örtbas ederek İslam'ı muhasara altına alırlar. Daha sonra da saldırıya geçerler. Bu nedenle onlar demokratik sistemin yardakçılığını yapar ve bu zihniyetin müsait durumda olan Müslüman toplumlara aşılama çabasına hız verirler. Böylece İslam'ı yavaş yavaş kökünden silmek için büyük çaba sarf edirler. Netice itibariyle bazı zihinlere milli hakimiyet, kişisel özgürlük, kültür ve düşünce özgürlüğü gibi bir takım sembolik kavramlar hakim olmuştur. Bu taguti sistemlerin savunucularından bir kısmı İslami düşüncenin hareketliliğini pasifize etmek ve zamanın ihtiyaçlarını karşılamak için kısmen de olsa İslami gelişmeye tavır alma ve kanun çıkarma gibi konularda bazı taviz verdiler. Ancak bu uzun süre böyle devam etmez etmedi. Bazıları ise sabırları tükendiğinden dine karşı zehirlerini kusup açık tavır aldılar. Din ayrı, devlet ayrı. Siyasette din, dinde siyaset yoktur. Din Allah'ın vatan seyir kesindir. Sezar'ın hakkını Sezar'a Allah'ın hakkında Allah'a ver gibi şeytani sloganla, sloganlarla donanmış maneviyat adı altında sözüm ona dini programlar hazırlayanların uygulama metodu bu kimselerin yapmış olduklarından farklı değildir. Şahsi durumları için ahkem kesenler, tümüyle cahiliye bilgileri içeren dergilerinde bir sayfayı da dini bilgilere ayıranlar, din mescidin dışına taşınmaz diyenler, dünyanın dört bir yanındaki din düşmanlarını ziyarete giderken biz ömrümüzde bir, bir kere hac yaparız diye herkese duyuru yapan, yapanlar, Emir ve nehi ile helal ve haramları telkin etmeyi de hiç ihmal etmezler. Evet, bütün bu açıklamardan sonra akla şu soru geliyor. O halde yapılması gereken nedir? Bu asırda tüm Müslümanların karşı karşıya bulundukları ve son yıllarda içinde yaşamış oldukları İslami durum gerçek bir sabahın doğuşu ve yeni dönemlerde büyük İslami hedefin Hakiki başlangıcı olacaktır. Bu hedef, bu hedef karşısında insan kendi kendine yapılması gereken nedir? Nereden başlamalı? Arzulanan, istenen, hedeflenen gayeye götürecek olan en doğru yolun çıkış noktası nedir? Diye sormaktadır. Doğru ve sahih olan yolun belirlenmesinden önce, mutlak bir biçimde bu yolda ulaşılacak olan gayenin açıkça belirlenmesi gerekir. Yine ulaşılacak gayenin tespitinden önce, bu yolda izale edilmesi gereken mevcedet ile elde edilmesi gereken maslahatın da çok iyi biçimde belirtilmesi, açıkça ortaya konması gerekir. İnsan zihninde bu noktaların güzelce açıklığa kavuşmaması ve açık bir hayat metoduna dönüşmemesi, sürekli olarak düşünce, hedef, vasıta ve aşamaların birbirine karışmasına, basit ve kısır maslahatların elde edilme sorununa bazı ufak merhalletin gündeme. E, getirilmesi de asıl gayeden uzaklaşılmasına ve onun unutulmasına sebep oluyor. Hastalığın teşhisi ve kullanılacak ilacın tespitiyle beraber, çeşitli görünüm ve davranışların gerçek nedenleriyle ele alınması, bunu, buna sebebiyet veren gizli bozukluğa ve illete yönlenilmesi gerekir. Mübarek cihat yolunda atılacak ilk adım, ilim öğrenmeye ve selefin ilmine nazari planda sahiplenmeye sabır göstermektir. Söz konusu gündem hakkında gerçek olan en doğru hükmü verebilmek ve ayrıntılı araştırmalarda bulunabilmek için tecrübe ehliyle istişarelerde bulunma, onların kendi alanlarında sahip oldukları ilimden, bilgilerden faydalanma bir mecburiyettir. Bu sonuçların elde edilmesinden sonra sabretmek ve nefsi sadece hakkın hükmüne razı olmaya zorlamak gerekir. Sonuçların alınması için acele edip de sonradan bunun uygun olan ilmi delillerini aramak yanlış olur. Olaylara yaklaşmadaki bu tür sabır, Allah'a ihlas ve sadakatle bağlanmanın, O'nun ve Rasulünün önüne geçmemenin ger gerçek bir ölçüsüdür. Rabbine karşı sadık bir tavır içinde olan Müslümanın herhangi bir yol seçmeden önce, karşılaşacağı nazari ve pratik tüm meselelerde ilminin seviyesini çok iyi ölçüp, Alacağı kararlardan dolayı Rabbinin huzurunda mutlaka hesaba çekileceğini ve kıyamet günü amellerinin hesabını vereceğini düşünerek hareket etmesi gerekir. allah Azze ve celle ilmin ve hakkın sadece belli bir insan, imam veya müştehidin tekelinde olmadığını çok iyi bildiğinden dolayı Şura'yı bu ümmetin avamından önce emir, alim ve imamlarına farz kılmıştır. Bir meselede ilim insanlar arasında herhangi birisinin tekelinde değildir. Şura bu ümmetin alim, müştehit ve ehli hak olanlarına farz olunca, Müslümanlardan iştihat ve fetva ehli olmayanlara, ilmi meselelerde araştırma yapmaya güç yetiremeyenlere ne kadar gerekli olduğunu varın siz düşünün. Öyleyse Müslüman, her şeyden önce değişmez ve sabit olan esasları ve hiçbir insanın dışına çıkamayacağı şeyleri öğrenecektir. Ki bunlar Kur'an, sünnet, selef-i salihinin fıkhı ve bunun insanı götüreceği yer. Şeriatın genel maksatları. İhtihad mahalli olan birçok dini ve dünyevi meseleattir. Bundan sonra Müslümanın ikinci derecede yapacağı iş içinde bulunduğu şartları ilmi olarak incelemek ve bu şartlarda edinmesi gereken en doğru şer'i hükmü, itikadı ve ameli tespit ederek hareketlerini buna göre düzenlemektir. Rabbine karşı sadık olan bir Müslüman içinde bulunduğu şartlara karşı ilmi ve pratik olarak nasıl bir tavır alacağını İlim ve tecrübe ehli kimselerle belirlemelidir. Aksi takdirde Allah katında sorumlu olur. İmam bulunmadığı zaman ehli hal ve akt vardır. Onlar da yoksa müşteid alimler vardır. Eğer onlar da yoksa kendi sahasında ilim ehli olan kimseler vardır. Onlarla müşavere istişare edilmelidir. Bunların hiçbirisinin bulunmadığı zamanlar da ise içinde bulunulan şartları en iyi bilenler vardır. Böyle durumlarda şura için başvurulacak kimselerin en bilgili olanları, en çok ilim sahipli olanları aranır. Müslüman Şura dairesini bilgi ve tecrübesi olanlar da içine almak şartıyla genişlettikçe, Allah katındaki sorumluluğunu o derece hafifletmiş olur. Bugün yeryüzündeki en büyük fitne, insanlar arasında Allah'ın şeriatıyla hükmedilmemesidir. Fitnenin bu boyutlara ulaşması her şeye rağmen, hak üzere bulunan ve Allah'ın izniyle üstün gelecek olan fırka ı ortadan kaldıramamıştır, asla da kaldıramayacaktır. Eğer bugün İmameti Kübra kaybolmuşsa, İslam cemaatinin en önde gelen görevlerinden biri, kaybolmuş olan bu makamı yeniden test etmek için olayları bu doğrultuda geliştirmek ve ortadaki bu büyük fitneyi yok etmektir. Bunun için de ilim ve amelde bu cemaate önderlik edebilecek kadroların Allah'ın şeriatını, İslam hilafeti gölgesi altında yeniden hakim kılmak için bu cemaate lider olma sorumluluğunu üstlenmeleri gerekir. Müslümanların büyük bir kısmı ehli Sünnet ve Cemaat'in ak e akidesine bağlı kalmanın Allah'ın yardımının gelmesi için yeterli olduğuna inanmış, sonra da derin bir uykuya dalmıştır. Aslında mesele hiç de onların anladığı gibi değildir. Aksine böyle bir düşünce ehl -i Sünnet ve Cemaat itikadının özüne indirilmiş büyük bir darbedir. Bu tür bir inancın temelinde yüzyıllar boyu İslam ümmetinin kaderi yanlış anlaması ve Allah'ın bizden istediğiyle Allah'ın bizim için istemiş olduğu şeylerin birbirine karıştırılması hatası yatmaktadır. Ümmetin selefi ve imamları bu meseleyi tüm boyutlarıyla kavramış, Allah'ın hiç kimsenin lehine veya aleyhine diye adlandırılmayacak olan kesin kevni sünnetini yine onun lütuf ve keremiyle keşfetmişlerdir. Kainatta meydana gelen olayların sonuçlarını bu olayların başlangıcındaki prensip, sebep ve illetlerle bağdaştırmak, Allah'ın kıyamete dek sürecek olan kevni bir kanunudur. Yeryüzünde Müslümanların olayların başlangıcındaki sebep ve illetleri tanıyıp, onlara sımsıkı sarılarak varmak istedikleri sonuçlara, aynı şekilde hareket ettikleri takdirde, en şiddetli kafirlerde de ulaşabilir. Ancak müminin kafirden ayrılan yönü şudur, mümin sebeplere tevessül etmesine rağmen, Salih ameliyle Allah'tan sonuçların kendi lehinde olmasını ister ve zaferi kesinlikle sebeplerde aramaz. Sadece imanına ve takvasına güvenerek Allah'tan zafer dilemen, dilemesinin ise hiçbir anlamı yoktur. Böyle bir durumda Allah ne diye ona icap edesin? Ehli sünnet, ehli sünnetin çağın dilini, ilimlerini, kültürünü ve maddi güç kaynaklarını elde etmesi, tarihi ve akli bir gereklilikten öte, halihazırda hazırda omuzlarına yüklenmiş şer'i bir görevdir. Başarının asrı da işte buradadır. Çağın ilmi ve Allah'ın kevni sünnetiyle çatışmak yerine Allah'ın kanunlarına boyun eğmek gerekir. Ümmeti içinde bulunduğu uykudan uyandırmak ve insanlığa önder edebilecek bir konuma getirmek, fertlerin ya da büyük veya küçük toplulukların kapılarının kapılarını üzerlerine kapatarak onlarla ilişkilerini kesip Allah'ın zaferinin sadece kendilerine geleceğini zannetmekle ve çevrelerini evhamlardan oluşan bir örgü içerisine almasına mümkün olmayacaktır. Zira bu kimselerin biz haguzereyiz, bizden başka herkes batıldadır, Allah'ın yardım ancak bize gelecektir gibi sözler sarf etmeleri tamamen zihinleri uyuşturmaya yönelik davranışlardır. Durum bu anlattıklarımızdan daha da vahim olup ne şeriata ve ne de selim akla uymayan düşüncelerden daha tehlikelidir. Mesele tüm fertlerin ve cemaatlerin bu din için ihlasla çalışmalarıdır. Hak için kimsenin tekeli, hak için çalışma hiç kimsenin tekeli altında değildir. El sünnet ve cemaatin sınırlar içerisinde kalmak şartıyla herkes birbirinin hatasını düzeltmeli, birbirini hayra ve doğruya yöneltip güzelce nasihat etmeli ve biri diğerini sapıklıkla itham etmemelidir. Zira Allah hiç kimseyi güç yetiremeyeceği şeyle mükellef kılmaz. Her Müslüman'dan istenen şey nerede olursa olsun, İslam'a yönelik saldırıları durdurmaya çalışmak ve mümkün olduğu ölçüde, insanları İslam'a davet etmektir. Aynı zamanda bu alanda çalışan diğer Müslümanlara engel olmamalı, onların hizmet için kanaat getirdikleri yolu reddetmemeli, cihad eden, tebliğ edenle sataşmamalı, tebliğ eden cihad edeni karalamamalıdır. Hatalarını telafi etmeleri için birbirlerine yardımcı olmalılardır. Zira o da diğerleri de kıyamet günü Allah'ın huzurunda dünyadayken yapmış oldukları bu amellerin hesabını vereceklerdir. Kişi en azından Başkalarının gayretlerine saygı duymalı, onları sapıklıkla suçlamamalıdır. Bundan daha iyisi, onlara güzel sözle öğütte bulunmalı, nasihatte bulunmalı, daha iyi ve daha güzel görüne hikmetle davet etmelidir. Bundan daha hayırlısı, onlarla istişarede bulunup çeşitli görüş alışverişi, görüş ayrılıkları ve e, metot farklılıklarına rağmen onlarla görüş alışverişi yapmaktır. Bundan daha öte, onlarla yardımlaşmalı başkalarından yararlanabileceği konularda işbirliğinde bulunmalı. Tüm gayretlerin asıl gaye uğrunda bir araya gelmesi için çalışmalıdır. Allah'ın izniyle bu ümmete doğru yol üzerine rehberlik edecek olan bir önderin çıkışına kadar Müslüman fertlere ve cemaatlere düşen görev ne kadar birbirlerinden farklı özelliklere sahip olurlarsa olsunlar, tıpkı bir bedenin azaları gibi ölçülü ve ahenkliye ve uyumlu bir biçimde Allah'ın fazlı ve keremi dairesinde çalışıp gayret sarf etmektir. Allah Bizleri ehli sünnet ve cemaatin menhecinden ayırmasın, sırat-ı müstakiminden ayırmasın, ta ki imanlarımızı son nefeslerimizde teslim edene kadar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa antevahdik ve estağfurike ve Yani